Adam farzına, vacibine, sünnetine ray ederek bir adam hacibatini ibadetini yaparsa Allah onun cümle günahından tathir eder ve temizler. Hiç günahını bırakmaz. Anasından doğduğu gibi olur. Bir de gönül hacı vardır. Yalnız mücerret-i şer'i kısmından hacı yapmak ahkamı yerine getirmektir. Bir de gönül hacı vardır ki nasıl ki insanların vücudunda kalp bir merkezse dünyanın da merkezi kalbi Kabetullah'tır. İnsanın vücudunda da merkezi kalptir. Nazargâh-ı Allah Kabe'de Kudüs'te hacda değildir. Allah her yere hazır ve nazırdır. Fakat Cenab-ı Hak orada Müslümanları toplayarak birbirlerine ve birbirlerini tanımak, birbirleriyle müşerref olmak, tanışmak için ve sevişmek için ve tevhidin cemi için farz kılmıştır. Ve bütün müminler oraya dönerek ibadet ederler. Nereye dönersek Allah'ın cemaline döneriz. Mesela Beçhullah'tır. Her nereye insan dönerse hakka dönmüş olur ama burada tevhid-i İslam, vahdede İslam vardır. Bütün Müslümanlar Kabe'ye doğru namaz kılarlar. tevhidi İslam'ı temin ederler.